o mutlak galip hüküm ve hikmet sahibidir İkinci ayet göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız onundur hem diriltir hem öldürür o her şeye kadirdir üçüncü ayet o Allah hem ilktir hem sonsuz kalacak olandır zahirdir varlığının delilleri açıktır batındır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 Allah Teala bizden ödünç mü istiyor dedi. O da evet diye cevap verdi. Bunun üzerine elini bana ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elini ona uzattığında elini tutup dedi ki ben bahçemi Rabbime ödünç verdim. Ebu Dada'nın bahçesinde 600 hurma ağacı bulunuyordu. Hanımı ve çocukları orada oturuyorlardı. Ebu Dada gelip onlara artık buradan çıkın.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 Bilsinler ki, o kadınlar, onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Doğrusu şirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah, tevbe edenleri çok affedendir, çok bağışlayandır. Üçüncü ayet, kadınlarına zıhar yaparak, onlardan ayrılanların, Sonra da söylediklerinden geri dönenlerin birbirleriyle karı-koca ilişkisine girmeden önce bir köle azar etmesi lazımdır. İşte size bu hükümle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Dördüncü ayet. Kim de bu imkanı bulamazsa yine onun için birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce iki ay peş peşe oruç tutmak lazımdır.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 o münafık olanlar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne kötüdür. 16. Ayet Onlar Müslümanız diye yeminlerini kalkan yapıp da müminleri Allah yolundan çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. 17. Ayet Onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramaz.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 Tevbe edip, hallerini düzeltmedikçe, samimi müminler onlara rağbet edip değer vermezler. 21. Ayet Allah şöyle yazmıştır. Andolsun ki hem ben hem de peygamberim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir. 22. Ayet